Emri ilahi buna tekrarlıyorum, hafif tutuşlarından ve kıyamet gününün gam ve düşüncelerinden uzak kalmalarından. Bunlar hep insanlar, hep insanlar. Heveslerinde bu alçak dünyaya ve kadınlar gibi nefs-i emmariye zebun olmalarından. Nefs-i emmari bizim anadan doğduğumuzdaki zamanki Nefsimiz, yani hiç terbiye görmemiş, tabi nefsimiz, nefsimiz. Hep insanına böyle, nasihat edenlerin nüktelerinden, kaçmalarından, salihlerin yüzünü görmekten hükmelerinden, bu insanlar nasihattan kaçıyorlar. Salih insanların yüzünü görmek istemiyorlar gönüle ve gönül ehli olanlara karşı yabancılar, sultan manevi olanlara tilki gibi hilekarlık, yani manevi sultanlara tilki gibi hilekarlık şey, yapıyorlar, yani. tok sözlü ve mistani olanlara dilenci sanmalarından, haser sevgiyle ona gizli düşme olanlar var. Her, her, herhangi bir peygamber geldiyse insanlar bunlardan bahsetti. İnsanların bunlar halleri var, Gelen peygamberler bütün şu faydalarımızı, afiyetimizi, birlikte sayılanları hepsine bu insanlardan bahsetti. Bu insanlara bahsetti. Heh. Ey evliya ya taneden Evliya'ya kötü sözler söyleyen, kötü edenler, had peres yani menfaat perest insanlar. Eğer bir biri gelir senden bir şey kabul ederse, ona ilgilen gidersin belirli bir şey kabul edeyim senden. Ama dayanamadı, verdi, aldı başkasını veri nasıl olsa. Onu, o veliye direnci diyorsun. Almayacak, o yüzden eğlenmek ile rüya esnafında gösterse, gösterme, bana vermem, yan cebime koyuver. Gibilerden laf edersin. Şimdi, her gelen peygamber, insanın şu sayıdığımız şeylerden, bas tekrar ettiğimiz şeyden, Bahsetti. Bunları bırakın, gelin, doğru yola girin, kendinizi kurtarın. Başka yolunuz yok, hemen evet, bahsetti. Fakat şimdi de, bunlardan bitirdiklerden. Ey evliyaya taan eden, evlaya kötü gözle bakan, yan gözle bakan, onlar kötü eden, hot press yap, yani menfaat press. Eğer bir bilgi senden bir şey kabul ederse, ona bilimci dersin. Beni niye kabul ettin ki senden? Ama olursa da hile mekir bir ria istatında bunu iki yüzü e, e, efendim hile gibi. Iş. Onu o, o istatda bunusun niye? Bak benden almadı ama dersin öyle bir alır ki? Saat kenhaneyle öyle bir alır ki? Şimdi herkes önünde almıyor derler. Belli böyle, böyle şey tindir eden kimse değil ki. İmam Şafii, İmam Şafii, e, mezheb sahibi. Şafii mezhebinin sahibi. Radyolun an, bu da yanlış yazmış. Radyolun an demez ona. Katesullah sıra denir. Radyolun an demek için peygamberi görmek lazım. An, insanlardan çoğunun bu hallerini, şu beytlerine ne güzel tasvir etmiştir. İnsanlar hali anlatıyor şimdi. İnsanların dibinden hiçbir şey kurtulamamıştır, diyor değil mi? Haraner gibi diyoruz, zaten şuradan onu çıksak bakalım neler konuşacağız. Nebi'yi mutahhar, mutahhar seçilmiş insan, Nebi'yi seçilmiş Peygamber, Nebi'yi mutahhar, doğru söylüyorsun. Niye Muhammed ya niye bu Hazret Peygamber için kullanan seçilmiş gibi insan? Butahtar. <gülüyor> ne bir butahtar araya istilam bile yani Peygamberimiz sen tutacak olursan ilgisiz. Sürekli yani, konuşma adamal ilgisiz dersiniz. Söyleyecek olursan devrederler da gelenler de çok hoş ya derler. Ne yapsan insanların e, dilini kurtarılması işe muhakkak olsa bile. Gündüzleri oruç tutsa, geceleri namaz kusan da hilekar, mekkar, ve mülayim vasfını verirler. Bak bu bu bu patarda şerim Mekkar, hileci. Düzenbaz, mürahi, iki yüzlü, bunlar onların sermayesi. Bugün bunlar artık ayuk'a çıkmıştır, herkese söylüyorlar. Ayuk da çünkü gökyüzünün en yüksek yerdeki yıldızdır. Ayuk, yıldızı. Yani söylenmesi o da ki en yüksek sermaye kadar çıkıyor ayuk yıldızı. Hacet Mevlana da bunu şey, e, neydi şey, her her türlü cümlenin. Hacet Mevlana da bunu diğer türlü beyan ederek diyor ki başka bir tarzda öyle diyor ki, eğer biri ihtirat ederse yalan söylerken tamak ederse, kimseyle görüşmezse de çok kibirli bir konu oluyor. Evet, yalan söylemek ama daha başka şekilde karışma, karışma karşılaşıp da görüş, karşılaşıp da görüş bu arada da buradaki manada insanlık arasındaki bulunması. Yani bir veri bir insanla toplumda bulunuyorsa o da ayrı bir manada. İhtilat kelimesinin çok özel bir manası. İhtilat, o şu topluluk arasında birimizin bulunması İhtilat. Herkesi ben bulursam bana bu an bu, burada ihtilat içine buluyorum. İçinizden birisi bulursam. Hepiniz ayrı ayrı bu toplu içinde ihtilat etmesini bulmuş oluyorsunuz. Bir beni ihtilat ederse, tamankar dersin, kimsenin görüşmesi de çok küfürlüdür İslam'da bulunursan. Burada o da dersin, ben ne dersin, tenziyet dersin deriz, yahut münafıkçasına, münafıkçasına ödül dersin ki <gülüyor> ben oğul ve ihalimin nafakasına kedalık hususunda aciz kalmışım derim ben çoluğumun çocuğunun nafakasına temin etmek hususunda acizini çok, çok çalışıyorum, konuşamıyorum falan gibi bir şey konuşursun dersen bu toplantıya gelemiyorum dersen ne başımı ka ka kaşımaya baktım ne de ferazi dinleyeye yani dini farzları yerine ifaya zamanım var. Halbuki senin o hiçbir vaktim yok dediğin zaman en çok vaktin olduğu zamandır. Hepinizin en çok, en çok. Şimdi baktınız var. Şu yaşlarda, şu çağlarda en çok baktınız var. Buradan çıkıp ordan oraya koşarsın, gerçi 50 60 70'yi falan ama takatli olsan bu da demir çeker misin sen? <gülüyor> ha. Onun için en çok şimdi zamanımız var. Birden çıkıp bir yere gidersiniz, bir yerden bir bu şu gün çağdı. Kıymetini bilin. Ancak çoluk çocuğa nafı tedarikeye meşgulüm. Aman şeyim, himmet et. Beni gününden çıkarma şey dersen, ona der ki, ''Hizmet et ki, himmet olasın.'' Şeyine cevap hazır. ''Hizmet et ki, himmet olasın.'' ''Hizmetsiz himmet olmaz. Başka karşı, bu bu hizmet maddi de olabilir. Para değil, bu, bu cemiyete fayda olmak. Yuvarlak, ev filan bizi hikmetle yâd et ta ki, işin sonunda evliyadan olalım. Bu da acayip bir şey. Yani, bütün çalışmalardan sonra evliya olalım. Yani bir şey karşılığında evliya olacağım, karşıl evliya da böyle yağmalar mı, evliya olmak. Kolay bir şey mi? Böyle diyen de, bu sözü dert ile yürekten yü yü söylemiştir Onun böyle demesi, uyuyan bir kimsenin sayıklaması ve tekrar uyuması kabulindendir. Evliya olmak. E, dede ya dört ayağı, der de, ben bir şey yok, dur bakalım. Bak. Seni harcı bakalım, dedi. ne? Ne olacaksın? Şimdi özür dileyen münaifine mü der ki Ehir ve iyalimin, yani çocuk çocuğumun nafakasını tedarik etmeden alamıyorum. kemal Zahmet'le helal kızı kazanmaya çalışıyorum. Hep bunlar bahane. Hazreti Mevla'nın öyle diğerlere cevap veriyor. Ey delalet erbabından olan, yalan söylenek adam, olan, bahsettiğim ve kazandığını söylediğin nasıl helal? Ben senin kanını dökmeden başka helal görmüyorum. Seni öldürmekten başka çar yok. En helal şey o. Bari dünyadan bir göğünce çıksın gitsin. Bu gibi kimselerin çaresi Allah'tan dersin. Yiyecekten değildir. Keza öğlelerine çare dinden olun. Kuttu Yani böyle bir yola gir de işte Allah da sana versin. Beyt Tavut. Bu beytin aslında tavut diye bir şey geçiyor. Türkçe bir kelime aslında. Şeytan, büyük put ve nefis var arasında. Tavut. Şeytan, büyük put ve nefis. E aşağılık dünyanın nimetlerine dair sabredemeyen nimeli mahludun nasıl sabredeceksin nimeli ve Zeryat Suresi var ya en sonlarda Suresi dedi şu ayetlere işaret ediliyor Buna biraz da astronomiye düşkül olanlar da dikkat etsin. Semayı yedi kudretimizle, semayı birçok kuvvetimizle yedi kudret, bizde olan kudretle bina ettik. Daha onun gibilerini yapmaya da kadiriz. Arzu döşedik. İnsanların gezip yürüyeceği bir hale getirdik, biz ne güzel üşüyücileriz. Bu da şudur, kâinat yaratılırken dünya özel bir şeklinde yaratıldı. Özel. İnsanların Allah, kendisi aynasında göreceği, kalbinde göreceği insanı ihtiyacın dünyada, bütün ihtiyacın dünyada yarattı. Düşüdükten bahsede. Dünyayı insanlar için düşüdük insanların bütün ihtiyacını temin ettik ve gökte de kat kat kat kat bina ettik. Ey naciz, ey naz ve nimete sabredemeyen, kerim olan Allah'ın lıkasına nasıl sabredeceksin? Nika yüz çehre. Ey naz ve nimete sabredemeyen, kerim olan Allah'ın yüzüne nasıl satılır? Yani her kim Rabbi ile mülakatı konuşmayı ümit ediyorsa ameni salihte bulunsun. Salih amellerde bulunsun. Yani Allah'ın emirlerini, nehirlerini yerine getirsin ve Rabbinin ibadetine kimseyi teşvik etmesin. Yani riyaçalık etmesin. Doğrusu <gülüyor> nice <Neyse>, mütevazi <gülüyor> şekilde Allah'ın emirlerini yerine getirsin. Neyse Allah'ın emirlerini. Rabbi. <gülüyor> Ey temiz ve pisten sabredemeyen, pis ve eee yer ve pisin sabırlı olamayan, bakamayan insan, sen seni yaratan Zat eceli araya karşı nasıl sever, severcesin Allah karşı sakınma acil. Bu Allah'ın verdikten nasıl severcesin ki onlara? İmraime Halil Aleyhisselam gibi bir muhakkik kritik eden adam nerede ki mağaradan çıkıp yuvdusa? Ay'a, Güneş'e, bu benim Rabbim demişken, onların baktığını görünce, kendine gel, nereden kâinatiyiz yaratan Allah, desin. Böyle bir insan, doğru söyleyen insan bulunur mu? Hat-ı İbrahim, yani putlarız put bir anne babanın oğlu ve o, o kavmin, bir gün bütün putları falan yıkıyor, kırıyor, çıkıyor. Ay sen bunun nasıl kırdın diye biliyorsun, ateşi Diyor ki, Allah, Allah'ın işi, şey, bu Allah'ın şey. Kırayım <gülüyor> seni, ben bu kırdım, bana bir şey yapmadı bunlar. Bana karşı kimse de kaçtı, nasıl rahmet ediyorsun bunlar? Bana, kafayı kırdım, seni de bir şey yapmadı bana. O zaman Allah'ın ne, Allah... Allah gü gü gü güneştir diyorlar, güneş. Bakın güneş sabah, ayağın akşam. Allah zevali olmaz ya, güneş battı, Allah batmaz ya. Demek ki güneş Allah değil. Ay ay, ay da doğup battı, ay da battı, o da, da zeval oldu, o, o da Allah değil. Yıldızlar da ha demek ki bunlar Allah değil. Allah daha başka bir şey. Allah arıyor. Nerede kâinatilerden Allah'ın zevali? Güneş battı, ay da battı, yıldız da, da battı. Bakmayan kim var, ne var? <gülüyor> Ben bu iki meclis. Yani dünya ve ahiret yahut ruh ile ciçese veya zahir ile zahir ile <gülüyor> Zahirin dış görünüş, bakın içimiz. <gülüyor> iki meclis. Dünya ile ahiret. Yahut ruh ile ceset, birbirine tamamlayan şeyler. Ya zahirle bakın kimin mülkü olduğunu demince İki âleme bakmak istemem. Bana Allah'ı göstermek, gün olamam. Evvel emirde, Allah'ın sıfatlarını görmeden ekmek yiyecek olsam, yokmalar boğazımda kalır. Şimdi, üç sene evvel bir bahis okumuştuk burada bir şey değil mi? Tâhünde. birinci tayin Allah bulamazsın diyor ama arkasında görünüyor Allah ikincisi Allah'ın sıfatlarının karma karşıt mı bir şey üçüncüsü sıfat ve isimlerin belli olması neyine oldu şimdi burada onu, onu iyi bilmek lazım evveli mi Allah'ın sıfatlarını görmeden Allah'ın nasıl bir şey olduğunu görmeden ben bir şey söylesem bütün dokumada bu aslında diyor. Yani nereden kim veriyor bana bunları? O Allah diyor ki ki İbrahim Allah diyor. Biliyorsunuz bu da tefidi efal. tevhid tebii efal ef sıfatların peçelisidir. Sıfatların tecellisinden fiiller doğar, efgal fiiller demektir, fiiller bir birlik. Fiiller sıfatların tecellisinden doğmasından ve tezahür etmesini ve derşiler. Şimdi ne var? Yağmur yağıyor. Yağmur bir fiil değil mi? Ama yağması neden? Allah'ın hangi sıfalı tecellisi? Rahman sıfalı tecellisi. Demek mi? Allah tüm ülkeye yiyecek mi? vereceğiz. Nedir? Bu Allah'ın hangi sıfatı? Rüyasal sıfatı. Allah'ın rüyasal sıfatı burada tezahür etti bize. Sen girdin, ben o Fakat herkes getirdi. Şurası meydana geldi. Peki bütün bu sıfatların sahibi ne adı? tevhid sıfat, tek yerden Tek yerden gelen ne? Demek ki bütün tevhid-i efkale, sıfatların tecellisi, sıfatların tecellisi tevhidi zat. Bir de biz zattan dönüyor, Allah. Burada anlatılmamı istedim. Tekrar tekrarını yapar da böyle. Allah, La yuvan ve La yusar. Şimdi buna, bunu işledi yok, bunu bunu sıfata vasıne'dir. 17'de isim Ya etti bizi Ya vardı ki onun her biri, la, yuhat, la onların her biri ya yuha ya Musa onların <gülüyor> her biri mahbûkat üzerinde fail ve müesirdir. Mahbûbenin yaratılmışlar üzerindeki tesiri vardır. <gülüyor> Mesela hastalığımızı iyi eden hakkın şafi sıfatı yani şifa verici sıfat hastayı şafi şifa verir demektir. Karnımızı doyuran Allah'ın cesur sıfatıdır. işte bunlar <gülüyor> olan kimseler de her şeyden evvela Allah'ın sıfatlarını, sonra onların zuhur ettikleri şeyi görürler Allah'a görürler. Yeme Başlarken evvela Besmele şekilsin, nedir Besmele? Rahman ve Rahim olan Allah'tan istemek. Ve sonunda Elhamdülillah Rabbül Alemin. Denimizi çok şükür yarabbim deme. İşte bu görüşü yardım etmek, insanın doğranı, yemekli, altın gazafir, spor oldu yaklaşıyorum üniversitelerde demek ki ben bu bir sıfatının halkımız sağ etti. sıfatının o şey <gülüyor> <gülüyor> <Hakkın, Ciyasat> sıfatı <gülüyor> tekel sıfat Onu yüzünü görmeden Gül ve Gülzar'ı kemaşa etmeden bir lokma nasıl hazmedebilir? Gül, Gülzar'da gül, gül bahçesi. Onları görmeden bunu yaratanı, onu görünce yaratanı göreceksin. Onu görmek lazım. Gülü gördün mü aklına onu kim yarattı? Onu onu getireceksin. Yüzünü, onun yüzünü görmeden, Gül ve Gülzar'ı kemaşa etmeden, bir lokma nasıl hazmedilir, bu durumda peygamberlerin makamı. Hazmedilse bile ondan beklenen manevi gıdalarına nasıl husur gelir? Öküz ve eşekten, onlar gibi olanlardan madası bu tahamdan tam yemek demektir. Bu tamamen ve sudan Allah ümidinden başka bir fikre nasıl diye içer. Böyle gafletle hayvancasını yiyip içenler iddiasında ismi ilahiyi zikir sonunda rezzelik aleme hand etmeyenler hakkında Kur'an'da buyuruyorlar ki hayvanlar gibi yerler ve içerler ki cehennem onların mercek ve mevası olacaklar. Mercek ısınılacakları o yer olacaklar. Yani bu bu ne iş? Opposite mi öyle? Efendim yer yer yer yer şişeler. Bunların merceği ısınılacakları ya cehennem Oturacaklar yer de gene cehennem olacak. Ama cehennem olacak ezerek yine de çekecekler. Sağ ol. Çok teşekkür. Çekin abi. Hep nefes alalım. Hayvanlık derecesinden derece derece vardır. Derece seviye almak. Dereke de aşağı seviye, aşağı dereceler. Yükselmek için her şeyin evvel hakkın eseri lütfuna, bize yük lütfü eserleri görmeli ve o karşı hem hamdü senada bulunmalıdır. Şimdi bundan da açık bir şey var mı? Düşürsün evet. diye. Öyle murdar kimseler burada pis kötü insanlar Mekke ve Hille ile sahibi olmakla beraber hayvan gibi derler. Hatta hayvandan diye de sapık derler. Bak hayvan yaratılmış ama sen Sureti insan ama en kötüsü de bu. Suri Arap'taki şu ayete işaret buyuruyor. Yani hakikaten biz cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. O ne oldu, nereden geldiği yiyip bilmediğine yiyip, yiyip, yiyip içenler için konuşulur. Onların kalpleri vardır fakat onunla hakikati göremezler. Ve onların kulakları olmakla beraber onunla hakikat, kelamini işitmezler. Hayvan gibi derler. Hatta hayvandan da sabıklılar. Çünkü insan suyu. Hayvan gene hayvandır. O o hayvanını yapacak hayvandır. Ama sen insan yaratılmışsın. Hayvan cinsindersen o daha kötü. Sıbıklılar işte onlar kafildir. Öğlelerin mekturi ve hilesi başka şey olduğu gibi kendi de tepe, tepe <gülüyor> oldu. Zamancı onun hilesi aldı götürdü ve günü geçti. zamanı boşuna harcadı. Hurufat arasında yani kelimeler harfler arasında Elif'in noktası Elif noktası olmadığından Elif gibi bir şeye malik değillerler. Hakikaten Elif bir tek çizgidir. öyle ayın gayın gibi eğrisi bürüsü çıkıntısı gürisi yoktur. Elif düzdür. Demek ki Elif'in bir şey yok. Bir den çizgi, takıntı falan yok. Dünyada hayvan gibi yaşamış ve ahiret seferi için azık tedarik etmemiş olan Ağustos buçakları gibi Elif gibi kalmanı anlatmak için Hz. Mevlana bu meseleyi ila ediyor. Elif'e buradan baktığınızın aklına ama biz de Elif gibi semazen isteriz. Çıkıntısı gibi olmasın. Elif gibi tahir yani temiz Burada baktığın zaman bak, arkasını göreceksin, semazen isteriz. Herif gibi semazen isteriz ki e, narin olsun, kibar olsun, güzel olsun. Semazenin hep bu hukuk olması lazımdır. Her dönen semazen değildir, onu, onu iyi bilin. Bir kimsenin amelde bulunmayıp, farzları ifa etmeyip de Allah gafur ve rahimdir. Eyvallah Allah gafur rahim. Ama sen çalışıyorsan Allah gafur ve rahimdir. Çalışmazsan Allah sana niye gafur rahim olsun ki? Demesi de yine nefsin hilelerinden başka bir şey değildir. Sen çalışma Allah gafur ve rahim rahimdir. Evet o sen onun sıfatlarını söylüyorsun ama yapıyor musun onları? Yapmıyorsun. Onun rahmine ve gafurluğuna layık ol. olsun. E, Elim ekmekten halidir diye kan ve kederinden elim burada elim şey değil. Elim yani valiyası hangi halde? E elim ekmekten halidir ki diye kan ve kederle ölme derecele yine gelen madem ki Allah gafur ve rahimdir senin bu korkun nedencen? Yani, madem Allah görüyor affedicidir neden korkuyorsun ki? Ama çalışmazsan korkacaksın. Ona dair olmazsan, tabii ki korkacaksın. Cenab-ı Hak mahlukatın rızkını tekebbül eylemiş. Evet ben kurma rızkını vereceğim. Ama ara bu Yani Allah kulunu ummadığı yerden rız rızıklandırın, rızıklandırın. Onun için ki Aşe hususunda hmm. hmm. YouTube ve keriminde ümit var olmalı ve bu ilahiyden ümit